720, numaralı konu, Avef bin Malik ile Halit bin Velid arasında geçen olay, evet, Zeyd bin Harayz ile Mut Savaşı'na giden Müslümanlarla beraber ben de vardım, bu savaşa katılmak için Yemen'den gelen arkadaşlardan biri de benim yanımdaydı. Kılıcından başka silahı yoktu, yolda Müslümanlardan birisi bir deve kesti, yanımdaki arkadaş, devenin derisinden bir parça istedi, o da verdi, deriyi bir kalkan haline getirdi, sonra Rumlarla karşılaştık, Rumların içinde eğri altından kır bir ata binmiş, silahları da altın işlemeli bir Rum süvarisi vardı, Müslümanları biçip gidiyordu, benim yanımdaki arkadaş da büyük bir taşın arkasında oturup onu vurmak için bir fırsat kollamaya başladı, o Rum süvarisi, onun yanından geçerken yerinden fırsat atının ayağını kesti, Rum süvarisi yere düştü, o da göğsüne çıkıp onu öldürdükten sonra atını, silahını ve eşyalarını aldı, savaş bittikten sonra, Halit bin Velid, adam gönderip Rum süvarinin eşyalarını ondan aldırttı, ben Halit'e vardım ve, ey Halit, bilmez misin, Allah'ın Resulü öldürene, öldürülenin araç ve gereçlerinin verilmesine hükmetmişti, dedim, Halit, evet, fakat ben bunu bu kişi için çok görüyorum, dedi, ben de, kesinlikle onun ganimetini kendisine vereceksin veya seni Hazreti Peygambere şikayet edeceğim dedim fakat geri vermedi. Hazreti Peygamber'in yanına döndüğümüzde meseleyi anlattım. Hazreti Peygamber "Ey Halit bu işin için yaptın?" deyince Hazreti Halit "Ey Allah'ın Resulü bu kişiyi onları çok gördüm." dedi. Hazreti Peygamber de "Ey Halit ondan aldıklarını kendisine ver." dedi. Ben de Halit'e "Ne olduğunu gördün mü?" dedim. Hazreti Peygamber, ne var, ne oldu, diye sordu, ona aramızda geçen çekişmeyi anlattım, bunun üzerine Hazreti Peygamber öfkelendi ve, ey Halit, geri verme, benim amir tayin ettiğim kimseyi ne diye rahatsız ediyorsunuz, sorumluluğu onlar çekiyor, işin kazancını siz görüyorsunuz, dedi.